bu inşallah kısa sohbeti İmam Ahmed'in Hüsned'inde ve İbn-i Mace'nin naklettiği bir hadisle inşallah başlatalım. Bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِتِّينَ اِلَى السَّبْعِينَ Benim ümmetimin yaşı 60 ile 70 senedir. Yani benim ümmetim 60 ile yetmiş arası yaşar. Yıl arası yaşar. Ve akalluhum men yecûzu zâlik. Ve akalluhum men yecûzu zâlik. Ve bunların azı bu yetmişi aşar. Bak da öyle etrafınıza bakın. 60 ile yetmiş genelde Türk insanında Araplarda da öyledir. 60 yetmiş. Yetmişin üstündekiler azınlıktır. Ama çoğunluğu teşkil eden yaş grubu ise 60 ile 70'tir. Bazı ilim ehli bunun hikmetini açıklıyorlar. Neden böyle kısa? Eski ümmetler daha uzun yaşıyorlardı. Bazı ilim ehli diyorlar ki bu Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'e bir rahmetidir. Çünkü insan uzun dünyada kaldığı zaman dünyala dünyaya meyleder. Dünyaya yönelir. Dünyalık olur. Nitekim Eski ümmetlere baktığımız zaman onlar arasında bin yıl yaşayanlar vardı. Ama bakın birçoğu bunların dünyalık olmuştur. O yüzden bazı illim ehli bu şekilde şerh ederler. Derler ki bu Allah'ın bu ümmete bir rahmetidir. Kısa ömürlü olmaları. Şimdi bu hadisi bir tutalım. Birazdan döneceğiz bu hadise. Ben size bir soru soracağım. Bana yardımcı olun bu konuda. Bizler ucuzu nasıl tarif edebiliriz? Mehuverrahiz. <gülüyor> ucuzu nasıl tarif edebiliriz? Mesela pahalı olmayan, değersiz. Ne gibi mesela ucuz? Kıymetin altında olmaz. Nam. Nam. No, no. Bazı ilim ehli derler ki ma yesehu ta'viduhu. Doğru mu? Ma yesehu ta'viduhu. Yani tekrardan iade edilmesi, tekrardan elde edilmesi kolay olan. Mesela bir pet şişesi düşünün. Doğru mu? Şimdi ben bunu birisi aldı. Şimdi ben tekrardan bunu elde etmem zor mu kolay mı? Evet. Kolay. Öyleyse bu şey çok ucuz. Ee, bir lira. Elli kuruş. Doğru mu? Peki bunun zıddı olan pahalıyı nasıl tarif edebiliriz? Ma <gülüyor> yasubu? <gülüyor> Tahvildir. Tekrardan elde edilmesi zor olan şey. Mesela diyelim ki bir araba düşünün, 200 bin TL. Siz çalışıyorsunuz, işte 10 yıl diriktirmişiniz. Derken bir kaza yapıyorsunuz, araba gidiyor. Şimdi bu 200 bin TL'lik arabayı tekrardan elde edebilir miyiz? Elde edebiliriz, ama kolay değil, zor. Demek ki ucuz elde edilmesi kolay olan, pahalı ise elde edilmesi zor alan. Peki nasıl olur? Yani elde edilmesi, tekrar elde edilmesi imkansız olan. Buna ne deriz? Paha biçilmez de yerde. Yani pahalının üstünde. Ne diyoruz paha biçilmez mi diyoruz Türkçe? Paha biçilmez. Paha biçilmez. Paha biçilmez nedir arkadaşlar? Demek ki paha biçilmez ise, yani şimdi de şimdi üç, üç, üç başlığın neyini verdik? Tarifini verdik. Ucuz tekrar elde edilmesi kolay olan. Pahalı tekrar elde edilmesi zor olan. Paha biçilmez nedir? Tekrar elde edilmesi imkansız olan. Nedir tekrar elde edilmesi imkansız olan şey? İnsanın ömrü, insanın ömrü. Derse başlayalı, sohbete başladı beş dakika geçti. Bu beş dakika bir daha ne olmayacak? Evet. Asla gelmeyecek. Öyleyse bu beş dakika paha biçilmez değerde idi. Önümdeki beş dakika ise bir o kadar paha biçilmez değerde. ve bizler maalesef bu sahip olduğumuz bu vakti bu zamanı çok ucuza satıyoruz. Yani siz bir çocuk düşünün, bir çocuk düşünün. Ben bir olayı anlatayım. Daha şey olsun, anlaşılır olsun. Ben ufam. O zaman kaç yaşındayım? İşte 7-8 yaşında olsam gerek. Hasan Hüseyin diye bir çocuk var. Bizim yakınlarımızda Hollanda'da oturuyor. Onun bisikleti var, benim bisikletim yok. Ama ben onun bisikletine binmek istiyorum. Benim kız kardeşim, benden 5-6 yaş ufak, onun altın böyle burma bilezikleri vardı. 2-3 tane vardı. Ben işte çocuk aklı, Hasan Hüseyin'i buldum dedim ki Hasan Hüseyin bak bisikletine ben bir bineyim, bir iki tur atayım. Bu üç vurmayı verdim. Yani üç vurma karşılığı bir tur. bir tur. Yani çok komik bir şey değil mi? Çocukça bir şey. Neyse sonra bir yolunu buldu annem ve annem devreye girdiler daldılar ayrı mesele. Ama çok komik değil mi? Bizim çoğumuzun neredeyse hepimizin o paha biçilmez değerdeki o vaktimizi tasarruf Yön verme, şekil verme bu çocuğun tasarrufundan daha komik. Sonuçta üç vurma tekrar elde edilebilir. Ama vakit elde edilmez. Biz vaktimizi öyle tüketiyoruz ki boş şeylerle. Öyle ucusa satıyoruz ki yani vurma, üç vurma karşılığı bir bisiklet turu yapan çocuğun durumundan daha bayım ve daha komik duruma düşüyoruz. Düşünün ya işte buraya gelmeden işte dün dün vaktimizi nasıl tanzim ettik. Paha biçilmez değerde idi o. Ya. Ne değiştiniz? Neye sattınız? Bu vaktinizi. Bu kadar önemli. Ve bu değerli olan şey sınırlı. Bu değerli olan ömür sınırlı. Ve bir daha geri gelmiyor. Ve bir daha geri gelmiyor. Bizler hepimiz günlerden müteşekkiliz. İşte kimimiz 5000 bin gün, kimimiz 3000 bin gün, kimimiz 2000 bin gün. Yani günlük adamız biz. Belki kimimiz bir hafta. Bilemiyoruz. Hasan Elbasir'in güzel bir manidar bir sözü var. Diyor ki, ya ne adem... İndeme ant ayyam ey ademoğlu sen ancak günlerden müteşekkilsin. İşte 100 gün, 200 gün, 150 gün, bin gün. Kulle ma zehebe yevmun zehebe ba'duk. Her bir günün gitmesi senin bir parçanın gitmesi anlamına gelir. Biz bu ömrümüzü nasıl değerlendiriyoruz? Yani aklal gavali paha biçilmez değerde. Yani yani sahip olduğumuz önümüzdeki vakit yani yattan kattan çok daha pahalı. Bak yat kat gelir. Ama giden vakit bir daha gelmiyor. Ve biz bu vakti ne ile değerlendiriyoruz? Ne karşılığı veriyoruz? O çocuktan daha komik bir duruma mı düşüyoruz? Evet öyle. Çoğumuz öyle. Boş şeylerle Öyle mi? Bir yerde yemek yiyoruz. Geliyoruz. Ehli sünneti kastediyorum ben. Bu yemeğin tarifini arkadaşlara bir saatte yapıyoruz. Bir saat yemek. Ya falan yere gittim abi böyle cevizi böyle fıstığı böyle bilmem neyi böyle. Ya bu senin bu yapın o çocuğun yapısından daha gülünç ve daha komik. O çocuk yani bir tur hiç, hiç durma sen paha biçilmez de yerdeki ömrünü bir fıstıklı baklava satıyorsun sen. Olamaz. Daha üstün bir şey için. Yani bunun karşılığı daha pahalı bir şey olması lazım. Cennet olması lazım. Öyle değil mi? Cennet olması lazım. Bunun karşılığında ömür karşılığı cennet olması lazım ve yani ben bununla cennet almam lazım. Şimdi bir daha geri dön. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Ben yani sahip olduğumuz değer paha biçilmez. Biz nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. O nefes alıp verdiğimiz o anlar paha biçilmez değerde. Önce bunun kıymetini bilmemiz, idrak etmemiz lazım. Birazdan eve giderken ya paha biçilmez değerde o. Aramızda en akıllı olan, olanı bunu ancak pahalı olan bir şey ne yapar? Değişir. Cennet. Öyleyse evine giderken boş olmasın, boş bakışlar olmasın. Bunu dönüştürmemiz lazım. Bu vakit ya çok değerli. Baha biçilmez değerde bir şey bu. Bunun karşılığı cennet olmasa lazım. Tabi uzun tutmayalım. Ben sizlerle bu Baha biçilmez değerde olan bu vakti en üstün noktada doruk topluğunda nasıl değerlendirebiliriz onun hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Yani. Şimdi geri kalan ömrümüz ya biz bir araştırma yapmıştık zaten bu konu hakkında araştırma, araştırma araştırmalar da var bir insanın ömrünün zaten üçte biri ortalama uykuda geçiyor bunun iki yılı tuvalette geçiyor zannederim Türkiye'deki yemeklere bakınca üç yıl değil yani bunu şöyle böyle efendime söyleyeyim. Bunun duşu banyosu 2 yıl kuyrukta beklemek işte işte boğazdan karşıya geçeceksiniz geleceksiniz veya işte ekmek alacaksınız efendim kuyrukta beklemek bu da takriben 2 yıl. Bütün bunları şey yaptığımızda böyle bir işaretlediğimizde bize Kulluk yapabileceğimiz, yani cenneti kazanabileceğimiz üç ile beş yıl kalıyor bir insanın ömründe. O da sizin buraya gelmeniz, evinize gitmeniz, yani üç o üç ile beş yıl nedir biliyor musunuz? Her insanın, oh be, şu an rahatım, biraz bir sorumluluğum yok dediği o kadar. Şimdi. Baha biçilmez değerde olan bu vakti, bu ömrü en üst düzeyde nasıl değerlendirebiliriz? Burası çok önemli. Boşa geçmesin bundan sonra arkadaşlar. Bundan sonra boşa geçmesin. Artık yeter. Baklavanın fıstığının muhabbetini zaten çok yaptık. Katmerin muhabbetini çok yaptık. Gidip gördüğümüz sahillerin Mıntıkaların, gezdiğimiz, yediğimiz kebapların muhabbetini çok yaptık. Buna sonra böyle olmasın bir daha. Ya nasıl olsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hukari Müslim'de geçen hadis-i şerifte ne diyor? Hayrukum men teallemel Kur'an'a ve alleme. Sizlerin en hayırlısı kimdir? En hayırlınız kimdir? Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Öğrenen ve öğreten. Kur'an'ı talibi ol veya müderrisi ol. Bunun dışında başka bir şey olma değerli dostum. Çünkü sen o zaman o vaktini en değerli bir şekilde ne yapıyorsun? En üstün bir seviyede değerlendiriyorsun. Ben size Allah için soruyorum. Buraya gelmeden önce Kur'an bir Herkes kendi nefsine cevap versin. Ne kadar Kur'an okuduk, kaç sayfa müracaat ettik? Dün. Kur'an'ı açıp belirli bir sayfalar okuduk mu? Ondan önceki gün yaptık mı? Günlük bizim Kur'an'la ilişkimiz nedir? Ya ben başka cemaatlere bakıyorum. Adamlar Kur'an ehli ya. İşte eleştirdiğimiz sufilere bakıyoruz. Adamlar Kur'an ehli. Adamlar Kur'an'la iştigal ediyor. Bir hafız tamamlı Kur'an'la istigfal ediyor. E Bizde herkese eleştiriyoruz. Ehli hadis olduğumuzu söylüyoruz. Ehli sünnet olduğumuzu söylüyoruz. Kur'anla en zayıf en zayıf bağı olan tayfayız Bu cemaat içerisinde ehli sünnet nasıl ehli sünnet oluyor Kur'ansız? Vahiyisiz. Kur'anla ilişkisi en zayıf olan yapı biziz. Öz eleştirin. Bunu yapmak zorundayız. Her şeyi okuyoruz, her şeyi konuşuyoruz, Kur'an hariç. Nasıl ehli sünnet olunuyor Kur'ansız? Nasıl olunuyor Kur'ansız? Muhakkak günlük verdiğimiz olması lazım. Bir sayfa ise bir sayfa, iki sayfa ise iki sayfa, üç sayfa ise üç sayfa. Ama muhakkak Arapça bilenleriniz ve bilmeyenleriniz en azından okuduğu sayfaların maallerini okusun. Ya sizin bu belki 10 dakikanızı alacak, 15 dakikanızı alacak, yarım saatinizi alacak. Değmez mi? En hayırlı olacaksın sen. Ama günlük senin bir Kur'an çalışman olması lazım. Hiç unutmuyorum. İlk işte bu davetle tanıştığımız yıllarda biz hocamardan öyle görüyoruz. İşte, işte hadis, sünnet, hadis, sünnet Kur'an'a dokunmuyoruz. Maalci biri hiç unutmuyorum karşıma çıktı. Dedi ki ya biraz da Kur'an oku kardeşim ya dedi. Biraz da Kur'an oku. Hakikaten Kur'an'la bağı en zayıf olan tayfeyiz biz. Ama en büyük iddiası olan da biziz. Çok komik bir şey be. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme. Buhari Müslüm'de geçiyor bu hadisiyahı muhakkak Kur'an'la günlük bağımız olması lazım. Şunu unutmayın. Kur'ansız geçen bir gün husrandır. Boş bir gündür. Bunu unutmayın. Bunu bir yere yazın. Kur'ansız geçen bir gün boş bir gündür. Yani üç tane sıfırı yan yana koyun. Eşittir ne? Sıfır. On tane sıfırı yan yana koyun. Eşittir. Ama bu sıfırların önüne bir bir koyun. Ne oluyor? İşte sizin gününüzdeki o bir o Kurandır. Gününüzü değerli ve kıymetli kılan ise Allah'ın Kitabıdır, Allah'ın Kelamıdır. Muhakkak olması lazım. Esnede tehli. Muhakkak. Muhakkak. Gücünüz nispeti oranında Kur'an ezberleyin. İşte bazıları diyor mesela Kur'an amel etmektir baba diyor. Ne ezberi diyor. Yok. <gülüyor> Kur'an ezberi bakın sizi birçok şeyden kötülükten alıkoyuyor. Çünkü siz ezberlediğinizi unutmamak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz yolda giderken devamlı muracia. Girirken muracia. Bir yerde otobüstesiniz. Lan, tekrar yapayım. Evden çıkmadan önce hemen hızlı bakıyorsun sayfa başları değildi. Tık muracia. Kur'an talebesi böyle olmalı. Kur'ansız bir geçen gün boş bir gündür. İşte hepimiz bir asıl suresi, valla asrı inn insan Cumhur kus. göre buradaki asır asır içinde namazı değil, mutlak zamandır ki bu yeminden sonra ki gelen malumat. Bunun gerçekten cumhurilema dediği gibi zaman mutlak bir zaman olduğunu destekliyor. Vel asri inel insan lafi husran insanlar muhakkaki insanlar nedir? Husrandadır. Hangi konuda? Zaman konusunda. Kur'ansız geçen bir gün boş gündür. O gün husrandasınız. İsnatta imam olan Ebu Abdurrahman es -Sulemi. Kendisi bu Khayrukum men taallem Al-Kur'an ve alleme Hadisinin isnadında bulunan. Yani bu hadisi Uthman İbn Affan anh, Allah Resulünden işitiyor. Bu Ebu Abdurrahman es ise kimden işitiyor? Osmandan Bu Ebu Abdurrahman Es-Sülemi arkadaşlar birçok sahabeye Kur'an'ı arz etmiş. İşte Osman'a denir. Ama Osman ilgilenememiş bununla. Niye ilgilenememiş? Hilafet meseleleriyle uğraşıyor. İşte denir ki Abdullah İbni Mesud, Ali radıyallahu anh vesaire büyük sahabelere Kur'an'ı arz etmiş, okumuş bir zat. Ve bu hadisin isnadında olan zat. Kâne alimen mutefenninen çok geniş bir alimdi. Yani hadis alanında allameydi. Birisi ve Kufe'de oturuyor kendisi. Kufe mescidinde 40 yıl sabit olan bir direğin orada bulunuyordu bu zat. Abu Abdurrahman es-Sulami. Birisi gelip kendisine dediği zaman ya bana hadis öğret. Dedi ki izhabi le fulan. git o sana öğretsin. Dilden Arap lügatında allameydi. Birisi gelip Lugatla ilgili dil bir soru sorduğu zaman diyor ki İzhe bile fulam git. Birisi fıkıhla ilgili geldiği zaman bir sorusu olduğu zaman fıkıhta da allameydi fakih biriydi İzhe bile falan. Birisi Kur'an bana öğret zaman diyordu ki tam yerine gel. Şimdi otur. Ancak Kur'an talebesi kabul ediyordu. Ve kendisine kendisinin isnadında yani yer aldığı o hadis zikredildiğinde ben taallama al-Kur'ane ve allama hadisi o Kufa mescidindeki 40 yıl oturduğu direği göstererek diyordu ki fe zâlike lezi ek'adeni İşte bu hadis var ya beni işte şu oturduğum yerde 40 yıl oturtturan bu hadistir. Kur'an dışında hiçbir şeyle uğraşmamış. Ehli sünnet budur. Böyle olmalı böyle olmalı. Öyleyse Kur'an önemli. Tabi yani Kur'an ehli olmak veya bunun ötesinde vaktimizi iyi değerlendiren, bu paha biçilmez değerde olan vaktimizi cennete satma operasyonunda muhakkak ki bizim neye ihtiyacımız var? Salih sohbete doğru mu insanların sohbetine salih dosta ihtiyacımız var yani bu iş dostlu oluyor hani peygamber aleyhissalatu vesselam yine imam ahmed'in ve ibni Macen naklettiği bir hadis şerifte diyor ya el mer'u ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yuhalil el mer'u ala dini halilihi Kişi dostunun diye tercüme ediyoruz biz dini üzeredir. Şimdi arkadaşlar peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle demiyor. El mar'u ala dini sadiqihi. E, sadik dost ama halil de dost. Aradaki fark ne? Halil ise hulleden geliyor. Hulle ise muhabbetin doruk noktası. Muhabbetin en üstün seviyesi hulledir. Yani senin en iyi dostun. Kişi en iyi dostunun dini üzeredir diyor aleyhissalatü vesselam. En iyi dostu. Senin en iyi dostun kimse sen onun gibi olmak zorundasın. Başka bir alternatifin yok. Onun gibi olacaksın. Düzse düz, yamuksa yamuk. Bir seçim hakkı yok burada. Ama seçim hakkı nerede? Öyleyse sizden biri ne yapsın? Kimi en iyi dost ediniyor ona iyi bir baksın. Burada seçim hakkım var. Yuları kaptırdın. Birine edindin mi en iyi dost yuları kaptırdın demektir. Ondan sonra alternatifi yok. En iyi dostun senin kim? İşte seni Allah'ın zikrine sevk eden, senin Kur'an'la barışık olmanı sağlayan, seni Allah'ı anmaya sevk eden ya dostundur, bunlardan alıkoyan da yine senin en iyi dostundur. Senin dostun kim? En iyi dostun kim? Burası çok önemli. Yani insan sosyal bir varlık, etkileniyoruz biz. Yani sen bugün yağmur altında yürüdün mü? Siz yağmur altında yürüp de ıslanmayan birini tanıyor musunuz? Adıyamın Şeyh hariç. Biliyor musunuz? Nasipsizliğinden mi? Ya? Şimdi keramet olarak yani yes. Adam diyor herkes ıslanıyor ıslanmıyor. Üzerinde düşen bir şey de yok. Yes. Yes. Evet. Şimdi yağmurda yürüdün mü ıslanırsın? Güneşli bir havada yürüdün mü tellersin? Doğru mu? Böyledir. Sen kimi en iyi dost edindiysen onun tabiatını alırsın. Tabiatını alırsın. Peki dost seçimi önemli yani benim şu geri kalan vaktimi en güzel şekilde değerlendirebilmem için bana bu konuda yardımcı olarak yardımcı olacak en iyi dostlara halillere neyim var el akille neyim var ihtiyacım var mümin asildir mümin seçicidir doğru mu yani biz Kime asil deriz? Kriter sahibi insana deriz? Bu asil bir insandır. Mesela her şeyi yemez. Doğru mu? Deriz ki asil bir adam. Mümin de her şeyi yemez. Seçici olur. Şüpheli, uzak durur. Haram, kaçar. Doğru mu? Mümin böyledir. Helalına bakar. Asıl bir insan her müziği dinlemez. Doğru mu? Mümin de her şeyi dinlemez. Her şeye kulak vermez. Gıybete kulak vermez. Doğru mu? Kötü sözlere kulak vermez. Seçici olur. Mümin bakışlarında da nedir? Asildir. Her şeye bakmaz. Her şeye nazar etmez. Yani aslında mümin, yani kriter sahibi olması gerekir. Bakışlarında, oturuşunda, yürüyüşünde ve dost seçiminde. Önüne gelen Kişiyle oturup kalkan, önüne gelenle muhabbet eden, önüne geleni yiyene biz ne deriz? Pis boğaz deriz değil mi? Mümin pis boğaz olamaz. Mümin pis boğaz olamaz. Mümin asildir, seçicidir. Dost seçiminde de asildir. Kriter sahibidir. Nedir bu kriter? Nasıl olmalı? Hangi kriterlere göre bir dost seçiminde bulunacağız? İbn-i Cevzi rahmetullahi aleyh beş kriter zikrediyor dost seçiminde. Bu beş sıfatı bulunduran kişiyi diyor dost dedi. Biz buna beşi bir diyoruz. Burada altına mı diyorlar beşi bir? Beşi bir arada doğru mu? Bu da beşi bir. İbn-i Cevzi beşi biri bu. Biri eksik olmayacak. Beşi bir olacak. Nedir bunlar? İbnül Cevzi birinci vasfı zikrediyor. Diyor ki senin diyor en iyi dostun ne olması lazım? İşte gece namazı kılan, işte zikit çeken ne olması lazım diyor? Akıl sahibi olması lazım diyor. Akılla ilk, ilk şart. Öyle ya bugün nice mutlaki arkadaşımız var ama adam şerazet sahibi değil, hikmet sahibi değil pot kırıyor, gaf yapıyor önünü bilmiyor, arkasını bilmiyor. Ne diyeceğini bilmiyor. Senin en iyi dostun akıllı olması lazım. Biraz açık gözlü olması lazım. Doğru mu? Yani meselenin dübürünü görebilmesi lazım. Dünya nasıl dönüyor onu bilmesi lazım. Dört seçiminde birinci kriter. Akıllı olması lazım. İkinci kriter. Güzel ahlak sahibi olması lazım diyor ve fakir olması lazım. Hataları örten olması lazım. Bakın çok önemli. Yani bu zikretti imussta çok önemli. Bu işte tasavvufçulardan bu e, Ali el Havas var. <gülüyor> Duymuş muhakkak ki bizim alimlerimizin çoğu eleştirir bunu. Yerli de yani yerindedir de ama bir sözü var manidar. Gerçekten. Diyor ki "Men arade en yukmila imanehu" وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ فَلْيُصَاحِبِ الْاَخْيَارِ Çok manidar değil mi? Kim diyor, imanını diyor, kamil yapmak istiyorsa, kemal noktasına taşımak istiyorsa ve hüsnü edinmek istiyorsa, فَلْيُصَاحِبِ الْاخْيَارِ Hayırlı insanlara dost edilsin diyor. Çünkü böyle bir etkisi var. Hayırlı dost senin imanında terakya sebep olur. O yüzden can kulağıyla dinleyin. Birincisi akıl sahibi olacak, ikincisi güzel ahlak sahibi olacak. Güzel ahlak sahibi. Yani seni kırmayan, hatalarını örten, ayıplarını setreden, affeden, yapıcı olan, doğru mu? Sizi bölmeyen, bağırmayan, çağırmayan biz maşallah el-i sünnet vel cemaat yani yani münazaramız bile bizim şey kavga yüreş. Bağırma, çağırma. Yani güzel ahlak sahibi olacağız. Senin en iyi dostun güzel ahlak sahibi olması lazım. Bu da yetmiyor. Üçüncü kriter mutlaki olacak. Asi olmayacak. Yani büyük günahkar veya küçük günahlarda ısrar eden biri ne olmayacak? Olmayacak. Yani senin kankin değerli dostum namazsız abdestsiz biri olamaz. Eğer namazsız abdestsizse senin en iyi dostun namaz vakti sen bir gafil olduğun an namaz vakti geldi kardeşim diye sana uyarıda ne yapmaz? Bulunmaz. Doğru mu? Böyle bir adam işte gençler var diye konuşuyorum. Manitacıysa, manitacı diyoruz değil mi? Manitacı mı diyoruz? Böyle karı kız meselesi muhabbetine dalan birisi ise senin en iyi kantin oysa bir gün oturursun onunla, der ki bak Leyla geldi, tanıştırayım seni. Bak işte bilmem Hülya geldi, işte o geldi, bu geldi. Bir bakmışsın ki sen de Leyla olmuş. İşler böyledir. Bu işler böyledir. Hocalardan biri anlatıyor. Bunun komşu civarında oluyor bu olay. Gençlerden biri. Ee, babası zengin, bu Haliç ülkelerinde oluyor. Babası zengin, bayağı babasının durumu iyi, hali vakti yerinde. Ama adam hani bizim diyoruz ya Türkiye'de işte layık, biraz e, entel yani. Çocuğunun da öyle olmasını istiyor. Yani çocuğunun böyle kız arkadaşı olmasını, işte gezmesini, partiler, martiler, böyle olmasını istiyor çocuğunu. Bu çocuk da o semtin, semtin imamıyla tanışıyor. Çocuk birden sabah namazlarına gider oluyor. İlim halkalarına gider oluyor. Kur'an ezberliyor. İşte müracaa yapıyor. Sokakta yürürken elinde böyle ufak bir saf onla gidiyor. Geliyor. Evde baba bakıyor. Ya baba kafayı yiyor. Baba kafayı yiyor. Sebebini araştırıyor bunu. Ya ben diyor evladımın böyle olması için yetiştirmedim büyütmedim. Nedir bunun kaynağı? Gidiyor camiye imam buluyor. İmama Diyor ki ulan diyor şerefsiz diyor. Sen diyor benim çocuğumu bu hale getirdin. Suçlu sensin diyor. yüzüne tükürüyor imamın. Babaya bakın ya. yüzüne tükürüyor. Uzatmayalım. Bayağı kopuyor adam. Çocuk yani çocuk bu sefer yuları kaptırmışım ama. Ne yapayım ne edeyim? Bunun erkek kardeşinin oğlu. Böyle zampara biri. Böyle işte karı kız ayakları var, gece hayatı var böyle. Yahu diyor yeğeni tabii bunun o kardeşinin ee, oğlu yahu diyor ee, bak diyor kuzenini görüyorsun diyor ne halde? Ne hallere düştü senin kuzenin diyor. Kur'an okuyor diyor. Camiye gidiyor diyor senin kuzenin. Ya buna bir şey yap. Allah rızası için bir şeyler yap. Bunu o alalım camiden. Bak diyor sizin diyor bilet paranızı da ben de vereceğim. Ya bu adamı diyor nasıl bizim oğlum nasıl çekeriz? Ya Endülüs ayağına diyor sen diyor bunu İspanya'ya götür. Biletler benden. Masraflar benden. Ne yapacağım? Ya Endülüs'te işte İslam tarihi beraber gidelim görmek gerekir filan. Neyse bunu kafaya alıyorlar. İki kuzen İspanya'ya gidiyorlar. İşte önce Endülüs geziler meziler filan derken işte yedikleri yer içtikleri yer biraz böyle değişik ortamlar işte bayanlar mayanlar filan bu ilk başta çekingen mekingen ama nereye kadar sen kimle berabersin etkilenileceksin. Yağmurunda, yağmurun altında yürüyorsun sen ıslanacaksın. Tabi bu çocuk sigara içmeye başlıyor namazları erteliyor derken bazı namazları terk ediyor. derken namazları terk ediyor. Bu çocuk içki içiyor derken işte ee, o ortama ayak uyduruyor yani. Ne yapıyor işte esrar filan kullanıyor. Öyle bir hal alıyor ki şey kullanıyor. Tabii daha büyük sevk almak, almak istiyor. Tabii aradan bir zaman geçiyor babasını arıyor. Baba diyor bana acilen diyor işte beş bin dolar gönder. Baba diyor tamam oğlum göndereyim. Aradan az bir zaman geçiyor baba para bitti bir daha gönder. Baba seviniyor. Oh diyor bizim oğlan tam bir istediğim kovama gelmiş. Para harcıyor. Para yetişmiyor. Seviniyor adam. Tabi bu kuzeni bakıyor ki bu lan diyor amcam çocuğu bana emanet etti ama böyle olması için de değil. Ne yapalım ne edelim bu arada recillik filan işte şey istiyor. İçerim da istiyor. Neyse bu böyle olmayacak diyor. Bunu öyle böyle hallemedip kullemedip tekrardan işte kaleci ülkelerinde tekrardan getirecek. Baba da havalimanında bekliyor. Sevinçle oğlumu göreceğim filan. Kuzenini tanıyor. Ama yanında rengi gitmiş, şekli şemali değişmiş biri var. Kendi oğlu bilmiyor. Yakınlaşınca bakıyor kendi olur. Sen diyor ne yaptın benim oğlumla diyor. Oğlum diyor sana ne oldu diyor. Oğlundan, oğlunun ilk yaptığı şey babasına okkalı bir tokat atıyor. Uzatmayalım. Bana sırınga bulun. Bana eroin bulun. Bana bunu yapın. Baba da Millete, elaleme rezil olmamak için ne yapıyor? Gizliden eroin getiriyor. Olduğunu susturmak için. Devamlı istiyor, devamlı istiyor, devamlı istiyor. Öyle bir şey ki o hazır devamlı yakalamak istiyor. Başka bir şey yani kesmiyor. yeme içme kesmiyor bunu. E baba da yetiştiremiyor. E günün birinde günün birinde baba ne yapıyor? Gidiyor bu imama. Yüzüne tükürdüğü imama. Diyor ki imam diyor. Allah rızası için diyor bana yardımcı ol. Benim oğlum diyor tamamen diyor değişti ben böyle istememiştim diyor. Efendime söyleyeyim. Aradan az bir zaman geçiyor. Bakıyorlar ki bir cenaze bu çocuk da arkada böyle götürülüyor. Bu çocuk krize giriyor. Anne babasını öldürmüş. Çocuğun. Kötü dostun kötü insanlarla kalkmanın faturası ağırdır faturası ağırdır. Öyleyse fasık insanlarla namaz abdest sizlerle asla en iyi dost olamazsın. Ha okuldasındır, iş ortamındasındır. Ha onlar senin davet alanına girmeli. Onlarla o münasebetleri kurarız. Nasıl olur da bu namaza alıştırırım. Ama senin sırdaşın olamaz. Senin beraber o da arkadaşın olamaz. Senin efendime söyleyeyim, beraber tatile gittiğin kişi olamaz o insan. Üçüncü şart neydi? Muttaki olması lazım. Asi olmaması lazım. Dört diyor İbnül Cevzi Sünne ehli olması lazım. Bidat ehli senin dostun olamaz. Çünkü bidat ehli senin en yakın dostun olursa ki bu kaymalar var değil mi? İster istemez ne oluyor? Adam işte iş ortamında muhabbet veya cemaate küsenlerde ben bunu görüyorum. Cemaatine küsüyor gidiyor olan lan hiç olmazsa diyor usufiler diyor daha ahlaklı filan. Doğru. Adamdaki güzel meziyetleri görüyor, gözünde büyütüyor. Bidatlar artık gözünde küçü. Bu sefer zamanla o bidatlara kılıf uyduruyor. Çünkü en kankisi oluyor onun, en yakın dostu. Ya böyle adam cehenneme gitmemesi lazım. Lan bidat dediğimiz gerçekten bidat mı? Bir kılıflar buluyor. Bir bakıyorsun artık onun gözünde bu sünnete ehli. Sen oluyorsun bidat ehli. Her şey dünya dersine dönüyor. Genelde bunu cemaatten kopanlarda görebilirsiniz. Bidat ehlinin Dost edindi mi en yakın sırdaşı edindiği zaman bakıyorsun ki onun tabiatına uyuyor. Mesela onun, onun avukatı oluyor. Avukatı oluyor. Nerede şah görüşler var onları topluyor yeter ki bu taifeyi bu zümeyi temize çıkartmak. Çünkü en yakın dostu o. Olmuyor mu? Oluyor. Vaka? Vaka. Yaka? Yaka. Böyle. Bidatçı olmayacak senin en yakın dostun. Sunnetiyle olacak. Ve beşincisi ne olabilir? Adını siz koyun. Birincisi neydi? Akıl sahibi olacak. İkincisi güzel ahlak. Üçüncüsü muttakio olacak. Dördüncüsü. Beşincisi ne olabilir? Size Allah'a yaklaştıran dost. Düşün, ne olabilir? Yakınlaştın? Yok. Hemen şuraya var. <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya meyel olmayacak diyor. İndirce ozi. Dünyaya meyyal olmayacak. Bak zengin olabilir, dünya elinde olabilir ama meyil kalple olur. Kalb ile dünyaya meyyal olmayacak. Senin en yakın dostun dünyaya meyyal olursa, kalbiyle dünyada olursa, zikriyle de dünyada olur. Bakarsın ki sabahtan akşama kadar arsa muhabbeti lanit falan arsa lan, arsa var. işte efendim ben söyleyeyim ya bir kat daire şu şey girelim şuraya yatırat bak özün saatlerce bu konuşuluyor ha namaz aktı lan ana acili çıkıyor namaz esnasında bu bu sen başlıyorsun arsa hesabı yapmaya senin ya bak beşi bir dedik ya senin arkadaşın dört zikrettiğimiz dört vasıf var ama dünyaya meyin yine yaş seni Allah'tan alı koyacaktır. Dünyadan bize alıkoyan nedir? Şeyden, Allah'tan bize alıkoyan? Dünya ve süsüdür. Hadis-i şerifte, bir hadis-i şerifte, bu e, Erba'in-en-nevavi'de geçiyor bu hadis-i şerif ki e, İslam'ın usullerinin toplandığı bir eserdir erbain nevavi Bazı ilim talebeleri bunu şey görüyor. Ya erbain nevavi yani ne uğraşacaksın? Ben blughul maram uğraşıyorum uğraşıyorum. Blughul maram dediğin senin İslam'ın İslamı bir bütün alacak olursak yüzde otuzudur. 1400 küsur hadis. ama yüzde otuzudur İslam. Amel kısmının bazı bölümlerini alır. Budur yani. Ama Erbey <gülüyor> ve Nevali İslam'ın yüzde yetmişini oluşturur. Yüzde yetmişini oluşturur. İslam'ın asıllarını ifade eden. Hadisleri 40 küsur hadiste ne yapmış? İmam-ı Nemavi toplamış. Allah kendisine Amin. razı olsun. Allah kendisine rahmet eylesin. Amin. Bu hadislerden bir tanesinde işte sahabenin biri şimdi çok ilginç bu cinsten ikinci bir hadis bulmak çok zor. Hadisi Allah yani hadisi bizzat yani hadisin içerisinde olan, soru soran zat sahabi ama ismi mecbur. İsmi mecbur. Sahabi, sahabelerden biri Allah Resulüne şu soru soruyor ama bunu nakleden hangi sahabi soruyor? İltifat etmemiş. Çünkü konu o kadar büyük bir mesele ki, Soru soran sahabeyi zikretmeyi unutmuş. Zikretmemiş, önemli değil. Sahabelerden biri Allah Resulü'ne soruyor. Diyor ki ya Resulullah bana öyle bir şey öğret ki ben onunla edeyim, amel edeyim de Allah beni sevsin ve insanlar beni sevsin. Allah beni sevsin. Benim Allah'ı sevmem değil. Allah beni sevsin. Sahabenin uykusunu kaçıran bir olaydı bu. O yüzden o... Soru soranın isminin unutulması çok normal. Hani Hayber biliyorsunuz uzun sürüyor. Hayber uzun sürüyor. Fetih bir türlü gerçekleşmiyor. Yazın işte terliyor. Bureller bozuk efendime söyleyeyim. Derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben diyor yarın bu sancağı diyor birinin eline vereceğim diyor. Bu adamın eline vereceğim ki o adam Allah ve Resulünü sever Allah ve Resulü de onu severler sahabe uyuk kaçıyor. Sahabe uyuyamıyor. Sabaha kadar uyuyamıyorlar. Yav Allah ve Resulülünken kendisi, Allah'ın kendisini sözü kim? Ömer diyor ki: "La kad ra'aytuni ettawalu amama Resulullah sallallahu aleyhi ve Sabah namazı kılınıyor. Ömer diyor ki ben diyor kendimi şöyle yapacağım gördüm diyor. Allah Resulü'nün önünde boynumu diyor uzatıyorum ki beni seç. Yani bak ben varım Ömer. Şekilde. Laqad ra'aytuni ki beni seçsin. Ta Ali'yi çağırıyor biliyorsunuz. Uzatmayalım. Sahabenin uykusunu kaçıran bir olaydı bu. O o yüzden Sahabe oradaki soru soran sahabe unutuluyor. Yani şey yapılmıyor iltifat edilmiyor. Sorulan soru ve verilecek olan cevap burası önemli. Ya Resulullah bana öyle bir şey öğret ki onunla amel edeyim ve Allah beni sevsin ve insanlar beni sevsin. El cevap Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahid ol ki insanlar seni sevsin. Dünyaya karşı zahid ol. Züftün hakikati nedir? Kalptedir. Yani bir Müslüman ne olur? Bir Müslüman elinde dünya olur. Olması da gerekir. Dünyanın idaresi Müslümanın elinde olması lazım. Zenginlikler Müslümanın elinde olması lazım ama kalbinde değil. Müslüman daima dünyaya ne olması lazım? Küs olması lazım. Sevmemesi lazım dünyayı, ama dünya elinde olması lazım. Eğer Müslümanın elinde, Müminin elinde dünya olmazsa işte böyle bir dünya olur. Biz böyle bir dünya düzenine eyvallah diyemeyiz. Ama kalbimde ne yapacağız dünyayı, ne yapacağız sevmeyeceğiz. Eğer senin dostun dünyayı seven biri ise işte arsa muhabbeti, ev muhabbeti, yani. Ben 43 yaşındayım, benim evim evim yok. Kiralık hala. Yani öyle bir Allah'a hamdolsun öyle hayatımız var. Ama Türkiye'ye geldiğimizde işte bunu bakıyoruz akrabalara. Ya bak burada bir daire vardı. Baksaydı bir arsa vardı. Biz de hanımla birbirimize bakar olduk. Hani biz böyle bir şeyler yapsak. Bir arsa alsak Mars'a alsak. Dömeyelim yani Hollanda'ya girelim. Gevul ülkesi bize daha iyi geliyor. Hani orada hiç olmazsa bir azınlık böyle böyle muhabbetimiz olmuyor. Burada oluyor. Hakikaten ben bile baktım ki ya dedim lan bir arsa şöyle güzel bir arsa ya fena da olmaz değil mi hanım? Hanım da diyor aslında olmaz güzel oluyor ne yapabiliriz altınların bozduralım ne yapalım falan. Böyle bir muhabbete giriyorsun burada. Yaka yaka bu şekilde. Şimdi senin en yakın dostun dünyaya meyyal olursa sen de olmak zorundasın. Olacaksın yani <gülüyor> başka bir alternatifin yok. Öyleyse senin en yakın dünyaya meyel olmaması gerekir Öyleyse bu beş beşi bir olması lazım. Bakın sizin dostunuz muttaki olabilir, zahit olabilir, güzel ahlak sahibi olabilir ama adamda akıl yok. Adam dünya nasıl dönüyor bilmiyor. Bu çark nasıl dönüyor bilmiyor. O yüzden biz diyoruz ki Müslüman siyaseti bilmesi lazım. Siyasetçi olun demiyoruz ama siyaseti bileceksin. Dünya nasıl dönüyor bileceksin. Bileceksin ne yani. Yani ben yani ee, ya şimdi dersek bize derler ya bu adam Seyit Kutukçu derler belki ama yani Seyit Kuşuklu değiliz biz. Öyle bir ciliğimiz bilimiz yok. Ama ee, hocalarımızdan yani itidal sahibi hocalarımızdan öğrendiğimiz ise Müslüman mutadil olması lazım. E, bal arısı olması lazım. Arı, bal, bal arısı diyoruz. Bal arısı olması lazım. Nerede hayır görüyor, istifade görüyor. En azından en azından bizim kaynaklarımızda bunun aslı olacak. Yani bazen bir bakıyorsun mesela ya bir az önceki dediğim gibi yani bu el havas tasavvufçu ama sözü manidar. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bak bu bizim aslımıza uyuyor. Bu Seyyid Kutub'un şeyi var. Ee, Limeza adamuni? Niçin beni idam ettiler? Yanılmıyorsam Türkiye tercüme edildi bu. Edildi değil mi? Şöyle ufak bir isale. Kendi yazdığı değil. Bunu herhalde bir hukukçu yazıyor. Seyit Kutupla e, yakın temasta bulunan son dönemlerinde. Seyit Kutuptan nakillerde bulunuyor. Seyit Kutup diyor ki ben diyor hapishaliden çıktıktan sonra diyor tekrardan diyor İslami hareketin diyor seylini bir gözden geçirdi. Ya yani niye bu kalkınma olmuyor? Ya Seyyid Kutup dönemini düşünün. Yani e, onun dönemi 1950'ler 60'lar hilafat bundan 30-40 sene önce zaten sıkut edilmiş. E, bir karışıklık var. İstihmar her yerde. İslam beldeleri kaynakları hep e, Allah düşmanları tarafından istila edilmiş. Böyle bir dönemin adamı Müslümanlar bir çıkış yolu arıyorlar. Düşündüm diyor. Ve diyor düşündüm ben yani sağlam temeller üzerine nasıl bir İslami hareket inşa edilebilir ve şu karara vardım diyor. Takriben 5-6 madde e, zikrediyor. Bu maddelerin başları çok manidar. Diyor ki İslami hareket diyor. Yani İslam adına işte biz bir çalışma yapacağız diyen ekip İslam adına taş üzerine taş koymadan önce şu vasıflara sahip olması lazım diyor. Bir, üstün derecede İslam akidesini diyor sahiplenmesi lazım. Yani İslam akidesi her varyantıyla yani üstün bir tevekkür olacak, üstün bir güvenç olacak, üstün bir yakin olacak. Nusretin ve yardımın Allah'tan geldiğine. İkincisi diyor, üstün derecede İslami ahlakla donatılması gerekir diyor. Yani İslam adına bir şey yapacak olanlar. Çünkü neden? Senin üstün sahih akiden olabilir ama ahlaki sıkıntı varsa o cemaat yakılmaya, yıkılmaya mahkümdür. bu Türkiye'de olduğu gibi. Ehl-i sünnet 73 fırka olabilir mi? Oldu. Ehl-i bırakın bir dati. Ehl-i sünnet 73 fırka oldu ve her fırkada 73'e ayrıldı. Yaka, yaka vaka, kat Öyle oldu yani. Böyle değil mi? Herkesi, herkesi kimse kimseye her kimse kimseyi beğenmiyor. Ha, şöyle olsa ve işte 73 tane dernek var şu İstanbul'da. Yani nereye gidersen onun kusurunu kazıyor. onun kusurunu kazıyor. Onu beğenmez. Onu ona eleştiri, ona reddiye yazar, ona göndermeler yapar. Hep böyle. Doğru mu? Şimdi neden kaynaklanıyor bu? Akidevi Ayrışmadan dolayı yok. Ahlaki sıkıntılar. O bana böyle dedi, böyle baktı, şöyle söyledi, işte kalbimi kırdı, böyle yaptı, böyle. Hep bu, bundan dolayı, bundan dolayı ayrılıkta. Yoksa eli Sünnet neden ayrılabilir? Akidevi problemi yok ki adam. Ahlaki sıkıntılar. Sesini şey şey tutup bundan bahsediyor. Çünkü üstün derecede akide, üstün derecede de İslami ahlak. Yani İslam adına ben işte kalkacağım. Bu ümmet adına bir hareketler yapacağım diye insanlar önce bu ekip bu çekirdek kadro önce üstün derecede akide, üstün derecede diyor güzel ahlaka sahip olması lazım. Daha diyor ki üstün derecede İslami hareketin siiretini bilmesi lazım. Seyrini bilmesi lazım. İnşallah i̇şte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın siresinden başlayın. İşte Emeviler, Abbasiler, işte oradaki hareketler efendime söyleyeyim eee eyubi, Osmanlılar vesaire günümüze kadar bütün İslam erki çok iyi bilmesi lazım. Ve 4 burası önemli. Allah düşmanlarının siyasetlerini, hile ve desiselerini üstün derecede bilmesi gerekir. O yüzden dedim. Yani bir Müslüman biraz siyaseti dünya nasıl dönüyor bunu bilmesi lazım. Bugün birçok hocamız var. Hadisi maşallah isnadıyla biliyor ama dünya nasıl dönüyor bilmiyor. Yani hangi dünya hep yönetilmeye mahkum. Bu hocalardan dolayı yönetilmeye mahkum kalıyoruz. Adam bilmiyor ki yani yıllarını yani birine vermiş efendim mesela yallah o gitsin istediği yere çeksin. Biz diyor biz biz bilmeyiz, konuşamayız, edemeyiz bizim fikrimiz olamaz. Emine itaat edeceğiz biz. Emir kim, fikirine, yapısına, düşüncesine, kimin ekmeğine bal sürüyor adam umurunda değil. Hadis var ya işte bunu ezberlemiş. Onun dışında. O in, o in a -had -a -lek bitti. Hadis Müslim diyor, bitti. Tamam, bitti. Yuları kaptırmış birisine. E bugün olmadı mı ya? Bugün CHP baştayken Ecevit'i ulul <gülüyor> emir tayin eden selfiye. Ehl-i Sünnet -el Cemaat hocaları yapar mı bunu? Ecebi-i Töylül Böyle bir saçmalık mı olur ya? Yani bu adam şarkı bilmiyor. Bu adam okumuş, Kalıp bilgiler verilmiş buna. Bunun dışında adam bilmiyor. Adam ya bir davetçi dediğin bir siyaseti bilecek. Bu adam psikoloji, insan psikolojisini de bilmesi lazım. Yani adam dertli. Adamın belki... İflas etmiş adam işte karısıyla kavgalı mavgalı. Adam matemat. bir yerde bir hata görüyor. Senin diyor paçalar niye önemli? Senin diyor sünnete muhalif sakalın yoksa lan oğlum bir dakika dur ya dur sen bir adamı tanıman lazım o adam bir otur yani dur bir adamla bir tanış bir seviş bir bak adamın belki derdi var. Adam böyle morali bozup peygamber aleyhissalatü vesselam daima ikkisam ederdi. Sen böyle bu davranı ya belki adam karısıyla kavga etti kardeş. Evet psikoloji bilgisi yok, toplumsal bilgiler yok adamda. Ama adam hoca geçiriyor. Ya bu, bu eksik. Ha hani derler ya? işte e, yarım doktor candan eder, yarım hocada ne yapar? İman dinler eder. Şimdi budur. Adamda var hadis bilgisi var, hakire bilgisi var ama adamda toplum bilgisi yok, insan bilgisi yok. Dünya bilgisi yok. Nasıl nasıl bunda akıl alarsın sen? Yuları kaptırmışım birine. E konuştun mu kutbi oluyorsun sen? Konuştun mu harici oluyorsun sen? Kardeşim sen akıllı ol da ben de senin arkandan gidelim. Şimdi bütün vasıflar olur akıllı değildir dostum. Bir yere kadar. Aynı şekilde. Sayalım ve sohbeti bitirelim. Neydi bu beş vasıf? Akıllı olacak. iki. Güzel ahlak. Üç. Mutlaki olacak. Dört. Ve beş. Dünyaya meyel olmayacak. Bu beş, beşi bir. Beşi bir. E, taka altın değil. Beşi bir. En iyi dostun senin böyle olması lazım. İşte, işte o zaman İmam Şafi'nin şu sözü çok manidar. Diyor ya لَوْلَا سُحْبَةُ الْاَخْيَارِ Hani hayırlı, salih insanların sohbeti olmasaydı. Ve diyor ee, Allah seher vakitlerinde diyor münacatullahi azza ve celle bil eshari seher vakitlerinde diyor Allah'a münacat olmasaydı ma ahbektul beka fi hadhi dar bu diyarda bu dünyada diyor kalmayı sevmezdim diyor. Yani salih dostlar olmasaydı bu dünyayı sevmezdim ben yani. diyor. Öyleyse salih dost bu beşi bir çok önemli. Beşi bir çok önemli çok önemli. Tabi bulmak kolay. O yüzden şunu söylüyorum altını çizerek imandan sonra Allahu Teala'nın bir insana ikram edeceği en büyük nimetler arasında salih bir dosttur. Yok mu bu? O zaman Allah'a dua edeceğiz. Dualarımıza bir not düşelim. Allah'ım salih dost bana nasip et. Salihlerle beraber olmayı nasip eyle. <gülüyor> Sadıklarla beraber olmak. Yani bunun için Allah'a dua edeceğiz. Allah'a dua edeceğiz çünkü büyük bir nimet bu. Eğer yoksa ha ne öğretiyor bu aslında bize biliyor musunuz? Uzaklara gitmeye gerek yok. Şimdi biz sokaklara çıkıp aramaya gerek yok. İbn-i Cavzi en iyi dost bu vasıflara sahiptir derken biz şunu da öğreniyoruz. Ha demek ki ben ne olmam gerekir eğer sen ve ben işte akıllı olma yoluna girersek, işte ahlakımızı güzelleştirirsek, taatimizi güzelleştirirsek, he? o zaman ne olur? İşte biz öyle bir dost oluruz, sen de olursun o zaman birbirimizi bulmuş oluruz. Yani uzaklara gitmeye gerek yok. O zaman biz bunun için çalışalım. Bu beş vasfı üzerimizde toplamak için ne yapalım? Çalışalım inşallah. Hakkını zarar edin inşallah.